Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselam Alâ rasulina muhammed ve alâ alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler Riyaz-ı hadis kitabımızın 41. babı olan Anne babaya karşı gelmenin ve akrabayla ilgiyi kesmenin haram oluşu konu ile ilgili ayetler Muhammed Suresi Ayet 22-23 Demek ey münafıklar, fırsatını bulup yönetimi ele geçirecek olsanız, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık, komşuluk, arkadaşlık gibi değerleri hiç sayarak akrabalık bağlarını koparıp atacaksınız. Öyle mi? İşte onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıp lanetleyerek kulaklarını sağır, gözlerini kör kimselerdir. Rahat Suresi ayet 25 Yaratılışları itibariyle benliklerine nakşedilen doğal bir eğilim olarak Allah'a vermiş oldukları sözü hem de onu yeminleriyle pekiştirdikleri halde bozan insanın gerek Rabbi ile gerek içinde yaşadığı toplumla gerekse de diğer varlıklarla kurması gereken sevgi ve şefkatı dayalı ilişkileri baltalamak suretiyle Allah'ın geliştirilmesini emrettiği ilişkileri kesip atan ve yeryüzünde fesada, yozlaşmaya yol açarak bozgunculuk yapan kimselere gelince, onlara dünyada da ahirette de lanet vardır ve yurdun kötüsü olan cehennem onların sonu olacaktır. Son olarak İsa Suresi Ayet 23 ve 24 Rabbin yalnızca kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emrediyor. Onlardan biri yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişirlerse onlara karşı son derece saygılı ve sevecen davran. Değil kötü bir söz söylemek, onlara öf bile deme. Hele onları sakın azarlama, tam tersine onlara saygı ve sevgi dolu gönül alıcı tatlı sözler söyle. Onlara en içten şevkat ve alçak gönüllülük duygularıyla kol kanat ger ve ey Rabbim, onlar beni çocukluğunda nasıl büyütüp yetiştirdilerse, sen de onlara öylece merhamet et diye onlar için dua et. Konuyla ilgili hadisler, Ebu Bekr bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber Aleyhisselam bir konuşmasında arka arka üç defa. Size günahların en büyüklerini söyleyeyim mi dedi. Biz evet ey Allah'ın Resulü dedik. Peygamberimiz Allah'a ortak koşmak ve ana babaya karşı gelmek buyurdu. Sonra yaslandığı yerden doğrularak oturdu ve iyi dinleyin. Bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak dedi. Bu söz o kadar çok tekrarladı ki daha fazla üzülmesini istemediğimiz için içimizden Keşke artık sussa diye temenni ettik. Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu anhumadan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Büyük günahlar içinde en tehlikeli olanlar şunlardır. Allah'a ortak koşmak, anne babaya karşı gelmek, haksız yere adam öldürmek ve birinin hakkını çiğnemek için yalan yere yemin etmek. Yine Abdullah bin Amr radiyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Bir kimsenin kendi anne babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Ashab ey Allah'ın Resulü İnsan hiç kendi anne babasına söver mi deyince Evet Tutar birinin annesine veya babasına söver O da buna karşılık vererek onun annesine veya babasına söver. Neticede o kişi kendi anne ve babasına söymüş olur buyurdu. Bu Buhari'de yer alan bir başka rivayete göre peygamber aleyhisselam insanın kendi anne babasına lanet etmesi en büyük günahlardandır buyurdu. Ashab ey Allah'ın Resulü insan kendi anne babasına lanet eder mi ki diye sorunca birinin annesine veya babasına söver o da buna karşılık onun annesine veya babasına söver. Böylece o kendi anne babasına lanet etmiş olur buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cübeyr bin Mud'im radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Akrabasıyla ilgisini kesen kimse bunun cezasını çekmedikçe cennete giremez. Mughire bin Şube radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah ze annelere karşı gelmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi, hak edilmeyen şeyler istemeyi ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi haram kıldı. Dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere çok soru sormayı yahut hep başkalarından bir şeyler isteyerek insanlara yük olmayı ve malı kötü yollarda harcayarak yahut har vurup harman savurarak telef etmeyi de mekruh kıldı. 42. bab, anne babanın dostlarına, akrabaya, hayat arkadaşına ve ikrama layık olan diğer insanlara iyilik yapmak ve ikramda bulunmak. Konuyla ilgili hadisler, Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İyiliklerin en güzeli baba dostu ile dostluğu devam ettirmek, ve onu koruyup gözetmektir. Abdullah bin Dinar'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah bin Ömer bir gün Mekke yolunda bir bedevi ile karşılaştı. Bedevi'ye selam verdikten sonra kendi bindi eşeği ve başındaki sarı o kişiye hediye etti. Abdullah'a Allah iyiliğini versin. Bu adam bir bedevi. Onlar azada kanaat ederler. Ona niçin bu kadar çok hediye verdin deyince bize şunları söyledi. Bu bedevinin babası babam Ömer bin Hattab'ın dostuydu. Ben Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu işittim. İyiliklerin en güzeli kişinin baba dostu ile dostluğu devam ettirmesi ve onu koruyup gözetmesidir. Ebu Useyd Malik bin Rabi' es-saidi radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda otururken Selemoğulları kabilesinden bir adam çıka geldi ve ey Allah'ın Resulü anne ve babam öldükten sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mıdır diye sordu. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Evet vardır. Onlar için dua edip günahlarının bağışlanmasını dilemek, adak ve vasiyetlerini yerine getirmek, onların akrabalarını koruyup gözetmek ve dostlarına ikramda bulunmak. Bunları yaptığın takdirde ölümlerinden sonra dahi onlara sevap kazandırmış olursun. Senin dünyaya gelmene, büyüyüp yetişmene onlar vesile olduğu için yaptığın her iyilikten sana nasıl sevap veriliyorsa onlara da katkıları oranında pay verilir. Ve bu senin sevabından bir şey eksiltmez. Ya Rab hesabın görüleceği gün beni Anne, babamı ve bütün müminleri bağışla. İbrahim suresi ayet 41. Ölünün arkasından yapılacak ve ölüye fayda verecek başka ameller de olsaydı, Peygamberimiz onu da mutlaka bildirirdi. Çünkü ihtiyaç anında beyanın geciktirilmesi caiz değildir. Yani ümmet için hayırlı olan bir şeyi Peygamberimizin söylememesi, gizlemesi, düşünmemesi. Ayşe radiyallahu he şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam hanımlarından hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Halbuki ben onu görmüş bile değilim. Fakat Peygamber onu çok anıyordu. Bir koyun kesip etini parçaladığında Hatice'nin dost ve yakını olan kadınlara da ondan mutlaka gönderirdi. Bazen dayanamayıp Peygamber'e sanki dünyada Hatice'den başka kadın kalmadı derdim. O da Hatice'nin özelliklerini sayarak o şöyle şöyleydi. Üstelik Mariye'den doğan İbrahim dışındaki bütün çocuklarım ondan oldu derdi. Buhari'de yer alan bir başka rivayete göre Hazreti Ayşe, Peygamber aleyhisselam ne zaman bir koyun kesecek olsa mutlaka Hatice'nin arkadaşlarına da ondan yeteri kadar gönderirdi demiştir. Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle diyor, Ceri bin Abdullah el Beceli radiyallahu anh ile bir yolculuğa çıkmıştım. Cerir bin Abdullah Yemen'de bulunan Becil'e adlı kabilesinin reisiydi. Peygamber aleyhisselamın vefatından birkaç ay önce bir heyet ile Medine'ye gelip Müslüman olmuştu. Cesaret ve kahramanlığıyla ün salmış bir komutandı. Üstelik yaşça da benden büyüktü. Buna rağmen Cerir yolculuk esnasında sürekli bana hizmet ediyordu. Ona böyle yapma beni utandırıyorsun deyince bana şunları söyledi. Ben Ensar namıyla bilinen Medine'l-Fedakar Müslümanların Peygamber Aleyhisselam'ın ne büyük hizmetlerde bulunduğunu görünce Kendi kendime eğer Ensardan biriyle arkadaşlık edersem mutlaka ben de ona hizmet edeceğim diye yemin etmiştim. Allah'ın dinine ve Peygamberine hizmet edenler her türlü hizmet ve hürmete layıktırlar. İşte bu yüzden ben de sana hizmet ediyorum. Evet sayıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.